Farz edelim ki kasamda 500 lira var. Ve ben kasamda 500 liranın olduğunu biliyorum. İşte benim kasamdaki 500 liranın varlığını bilmem ilimdir. Malum ise kasamdaki 500 liradır. Şimdi yine aynı soruyu soralım. Ben bildiğim için mi kasamda 500 lira var? Yoksa kasamda 500 lira olduğu için mi? Ben böyle biliyorum. Yani ilmim maluma mı tabi yoksa malum olan kasadaki para ilmime mi tabi? Elbette ilim maluma tabi. Yani ben bildiğim için kasada 500 lira yok. Bilakis kasada 500 lira olduğu için ben öyle biliyorum. Eğer bunun tersi olsaydı yani ilim Maluma tabi olacağı yerde malum ilme tabi olsaydı ben kasada 500 lira yerine 500 milyonun var olduğunu zannettiğimde kasada o kadar paranın olması gerekirdi. Halbuki bu olmuyor. Sebebi ise malumun ilme değil ilmin maluma tabi olması.